Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İnsanlar günaydın. Hepinize bir kez daha Fire ile birlikte stüdyomuzda Neşmenize neşme katmak için Mikrofon başındayız. Hoş geldiniz efendim Hoş Stüdyomuz bulduk. Yok. Günaydın. Günaydın. bir söz vermiştik. Sözümüzü tutamadık efendim. Neydi sözümüz? sözümüz Sözümüzü tutamanın Ötesinde hatırlamadık. Hatırlamıyoruz. Kesin tutamayacağımız bir söz vermişizdir gene. Ee, pazartesi dedik tam kadro dedik eksiksiz evet, dedik full kadro diye birisi arkadaş söyledi tam hatırlamıyorum kimdi o arkadaş Full manjero diyen de vardı vardı vardı maalesef gene gene kaybettik gene oyktayı erken bulduk pardon geç bulduk Ve çabuk kaybettik, çabuk sevgili, kaybettik sevgili dinleyiciler ee, Söz verdi söz verdi ben de orada olacağım dedi tutamadı Tutamadı ve ee, Hayatta... Yani sanıyorum son nefesinde de herhalde bu söz aklındaydı. Ben sabah aradım, Evet. geliyorum dedi. Sonradan 15 dakika geçtiğine göre herhalde öldü. Haberi gelir birazdan. <gülüyor> bu arada çok fazla ölüm haberi veriyoruz. Vallahi kötü bir haber oldu. Zeki Alasya'yı kaybettik. Cuma sabahı. Evet. Hakikaten de e, Türk müzahından, Türk tiyatrosundan önemli bir isim eksilmiş oldu. Ama unutulmaz isimlerden biri arasına girmişti zaten şimdiden. Evet. Hakikaten de sen kaset dinliyor muydun? Tabii canım. Yani dinlemeyen yok bizim o kuşağın. Ezber durumun nasıl? E, ya O dönemde ezber durumum çok iyiydi de sonradan e, maalesef şeyi azalttık. Şöyle ee, bir dinlesen tekrar yine canlıdır Yine aynısını ona. aynen. Aa, bisiklete binmek gibidir. Reklamlar, de, e, yasaklar. Buradan, e, sevgiyle anıyoruz onu da. Evet ölümsüzlüğe yaşarken kavuşan isimlerden biri olmuştu. Ve ne çok da sevini varmış yani hem o kadar sevini vardı hem de yani onun ölümüne üzüldüğümüz kadar Metin Akpınar'ın haline de üzüldük. Yani böyle birini kaybetmenin ne kadar ağır olabileceğini onda görerek e, hissettik. Gerçekten de başımız sağ olsun diyelim. Vallahi dramatize etmek istemiyorum ama bir ara şeyde düşünmedim değil yani. Eee Bizim için aynı şeylerinde e, yani uzun yıllar bu kadar iç içe, i̇ç içe bu kadar yaşamış hakikaten de. E, bu kadar şey paylaşmış hem işi olarak hem dostluk olarak e, bu kadar paylaşan insanların birbirini kaybetmesinin e, ağırlığını Gördük hepimiz Metin Akbınar'ın üstünde. O hakikaten de çünkü bugüne kadar böyle birileri neyi kaybettiğimizin haberini aldığımız zaman hep onunla ilgili kendi anılarımızı düşünüyorduk da böyle Zeki Metin diye geçen bir ikilinin evet. diğerinde bir dostu kaybetmenin ne olduğunu da görmüş olduk. Bu arada böyle eski şeyler dinliyordum ben birbirlerine laf sokuyorlar falan filan. Hı. Bunlar ilk başladıklarında zayıf olan diye geçiyormuş Metin Akbınar. Yani... E <gülüyor> yıllar bir, bir dolu şeyi değiştiriyor ama dostluğu değiştirmiyor. Hakikaten de e, buradan bir kez daha analım. İlerleyen dakikalarda Oktay'da gelecek sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine baş başlayacağız. Ama önce biraz daha müzik. Yani gazetelerde Oktay'sız bakmıyorum. Ne no, no olaca yani, no olacağı belli değil. No ne olacağı belli olmaz, olmaz hakikaten. hakikaten Ona bir şans daha veriyoruz. Belki hayattadır ve bizi duyuyordur. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah Radyo türbası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler size güzel bir haberimiz var gerçekten bizi de çok mutlu etti Oktay Demirci hayatta ve stüdyumuzda hoş geldiniz efendim hoş geldin Oktay korkuttun bizi hoş bulduk ya yine mi korkuttum ya ya valla sürekli aynı şakaları yapıyorsun yani şöyle mi? bir yokladı galiba Oktay ne dersin hayır ya şaka falan yok nasıl şakalar şakalar kaka mı oldu yani resmen bu senin yaptın takamım ee, o değil de ee, konuşmuştuk ya geçen hafta. Ne abi, konuşmuştuk ben... hatırlamıyorum. Ben. Birinize söyledim hanginize söyledim ya? Faiz gal yok Ege ee... sana söyledim galiba. Yok yok bana söyledim. Sana hatta. mı Egeye Ege, söyledim. size mi söyledi yoksa acaba yayında? Galiba sana söyledim. Birinizde kime söyledim? Sana mı söyledim? Bana söyledim bana. Sana söyledim galiba. Kim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ya Pazartesi günü hava güzel olursa abi ben güzel bir ankrotru yapar gelirim diye. Ama niye haber vermiyorsun? İnşallahna işte tane şey geliyor. Ben ama... sana söyledim gibi hatırlıyorum ben. Yok yok söylemedi bana söylemiş. da. So bana söylemedi. Sen dedin ya rahmetlinin son dili hava güzel olursa bir daha... Ankara e, yapmak işte. O zaman sana söylemişim. Yok ben onu şey diye anladım dedi abi. Peki dedi mi? Katafalk Hı. diye bir laf geçti. E, Katafalka şey yaparız diye ben gezdiririz diye Aslında onu şey. Ha Katafalkta Ankara turu diyorsun. Katafalkta şöyle. Ankara turu. Yok ben öyle bir şey değil. cuma günü Katafalk falan demedim canım. <gülüyor> hava Şaka güzel ve Katafalk. Ama güzel olursa dedim. Güzel bir Ankara turu yapar gelirim abi. Ha, ben onu katafalka eğer Ankara turu yaptırırız diye anlamışsam demek ki. Cuma günü söylediğini. Cuma yani. günü söylediğini. Demek ki fare söylemişsin. <gülüyor> <Demek diye>. Söylemişsin. <gülüyor> yani dikkat ettiysen. Farkında da değilmişsin. Farkında da, değilmişsin. <gülüyor> Farkında da değilim. Abi kafam karıştı. abi. Ay Oktay neyse vallahi geçmiş olsun yani ne diyelim. Çok bizi gene edin. korkuttun gene mutlu ettin. Hep bizi böyle önce... Eşeğimizi kaybediyoruz. Affedersiniz yani bu tabii ki. şeyimiz burada Oktay Demirci değil. Değil. Oktay Demirci'nin hayatı. Hayatı. Katafalkımız <gülüyor> o. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sonuçta e, Semer de onu da söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Sizler siz benim hayatımla ilgili. Eşek aynı. Şey Aa, estağfurullah eşek. Yani burada şey. Ne, ne, teşbih. Metafor. Teşbih, teşbih değil metafor Meşbit. doğru evet. Teşbih tespitin ortağı teşbih. Veya yani dalga geçerek yapılan. Bir şey şöyle teşbil. Teşbil değil mi? Aynı espriyi ben cuma günü ikinizden birine yapmıştım. <gülüyor> kime yapmıştın? <gülüyor> kime yapmışsın ben? Sana mı yapmıştım? Yok bari? bana yapmadın ya. Bana yapmadın. Cık. Allah Allah 3 kişi Ay, olmanın zorluğu. Zorlukları... Faça da yaptın desem, <gülüyor> faça da yok. Sadece diyorum. 2 kişi olsak kime yaptığını çok net bildiririm programda da söylerim sana yapmıştım diye. 3 kişi olmanın zorlukları. Evet. Hey. E, şehzade bakalım, heykeliyle ilgili konuştunuz mu? Kimle ilgili? Şehzade Hiç heykeli. Hiçbir şeyle ilgili. Selfie çeken şehzade heykeli Amasya'da. Dün çok konuşuldu o da bir tane komik heykel olmuş oldu ya. Ben o kadar da bana garip gelmedi yani. Bence de. Ben de çok şey de, buldum. Komik olsun diye mi yapıldı onu da bilmiyorum ben e, komik de. Komik olsun diye yapılmış canım. Yani Yok, atalarımız bir de yani Amasya'nın en güzel manzarasının önüne yapılmış. Amasya. Selfie'nizi... Burada çekin. Amas, Amasya'dan, Amasya mı, Amasra mı? Amasya. Amasya. Şehzadeler şehri Amasya. Amasya. Amas. Ne çok şehzadeler şehri var ülkemizde daha. Tabii canım Edirne'miz şehzadeler Manisa'mız. şehri, Manisa'mız, şehri. Mardin Bursa'mız. prensler şehri miydi, şehzadeler şehri miydi? Mardin prensler şehri. Prensler değil mi? Tabii. Orası sayılmaz şehzade. Mezopotamya var mesela orası da ayrı uygarlıklar. Ama beşi. kırmışlar nazara geldi Aa. heykel. Valla evet kırılmış, telefon kırılmış. Ha, ama onu şey, birisi tırmandı o heykele Yok ya tırmanılacak bir şey de yok Ege. Yani, yani yamuzuna çıktı. Öyle bir şey yapmış olması. Yok sırası. ya biz bunu kıralım işte bir sürü fotoğrafı çıktı falan diye. Ayı vandallık diyeceğim. mı? Ayı ayı da değil. Çünkü ayı kaçar biliyorsun o tip şeylerden. Vandal o, da ayıdan daha havalı duruyor. Vandal da denmez ona yani. Denmez, vandal da denmez. Vicdansız diyelim o Vicdansız, zaman kapatalım işi. Sanata Vicdan. uzanan eller Kırılsın. kırılsın hakikaten öyle. Belki de kaza aran kırılmıştır. Onu da vicdansızlıkla sadece kaza suçlayabiliriz. sıkıcı. Ha Şehzade telefonu düşürdü Evet, sen. gibi olabilir. olabilir. Sinirlendi ya da. Benim telefonumun halini görmediniz. Evet. Seninkinin bir... Ben de düş. Ben de Şehzade değilim ama yani sıradan bir vatandaş olarak biz düşürüyorsak Şehzade'yi düşürürüz. Tabii canım. Şehzade de bir insan sonuçta. Sen şu telefonla ilgili ne kadar şey telefon konusu açılınca ne kadar bir garip bir adam oluyorsun ya Ege. Ne oldu ya? Dördüncü kere ben duyuyorum bu konuyu senden. Ben sana mı söyledim? Sana mı söyledim? <gülüyor> <gülüyor> söyledim ben. Ben sana, sana söyleyeyim. Dördünü de sana mı Önce söyledim? Önce bana söyledin. Sonra Faher'i söylerken ben de ortamdaydım. Uzun Sonra uzun Faher'i anlatın. Telefonun kırılma hadisesi. Evet ya. Bir, bir kere de bu telefon çok konusu açılıyor çok... zaman Ege biliyorsun şey. Uzun uzun şey anlatmıştı, kalan dakikalarını anlatmıştı bize. Hep öyle macerada o, adamın hayata tutunma şeyi o ya. Sonra kaçarak uzaklaşınca telefonunu biz... telefonunu çıkardı ya. Biz Allah, yanından kaçarak olurdu. uzaklaşınca bir iki saat sonra telefon edip telefonla anlatmıştı. Telefonunun camı kırılan anlar, başka bir şey düşünemez oluyorsun. Özellikle o ekranda parmağını oynatırken yani tır, tır tır diye parmağına geliyorsa... Bir de oyun da oynayamıyorsun artık. Çünkü kan revan içinde kalıyor Kan revan hakikaten Rambo gibi oyun oynuyorum. Evet, e, şey sade haberini verdin herhalde. üzerime düşen görev bitti diye düşünüyorsun Oktay. Of kolum. Ay, ay, ay kolum. kolum. Kolun. Sor <gülüyor> ne oldu koluna diye sor. Pas açıyor adam ya sana. <gülüyor> ne oldu koluna? Nasıl ben oldu sabahtan Aa, beri bu ağır. hikayeyi dinliyorum ya. Çok Pro... ağrı yok oğlum ya. Programda ağrılarımızdan bahsetmeye başladık mı? O, o seneye geldik mi ya? Yok mangal yerlemekten e, mangal ya. Mangal yerlemekten falan. adam. Nasıl bir hırsla yerledin sabah? Anneler Günü en güzel şekilde e, et yedirerek. Best Damat 2015. Vallahi Egeciğim yani Dükkanları aldığın hamburger ekmek sayısından belliydi. Evet vallahi destanmat oldu. Komşularınla i̇şte destanmat yarışına girdin galiba. Oradan ne kadar yellediğimi hesap et. Vallahi yelle yelle yelle yelle. Bir çuval hamburger ekmek aldı gitti Fahri Biliyorum canım. Sana faydın. bir söyledim, birine söyledim, <gülüyor> <gülüyor> kime söyledim bilmiyorum da kaç tane aldı Ege Bey falan bir çuval aldı Ortay Bey falan deniyor. Nerede? Sen bana nokta Bey demezsin. Ne ben başkasına söylerken, sana söylerken ben bazen şakadan öyle diyorum ya. Oktay Bey sizden bahsediyorlar diye hep deriz ya. Bana sana. söyledin galiba Sen mi söyledin <gülüyor> şakadan? Hayır mı söyledi? bilmiyorum. Nasıl geçti peki? Alnının akıyla çıktı mı hamburger? Alnımın akıyla çıktı ama Siyafetinden. Kömür ayarlaması yapmam lazım. Kömür ayarlaması değil cimrilikten kömürleri atmayıp sadece evdeki eski parkeleri yakmak suretiyle köfte yapmaya çalışan. Mangalda kül bırakmamak denen bir laf var ya. Nasıl parkeye yakmakta? Ya mangalımın külü azmış dün şeyden sonra... Mangalımın külü azdır. Hadi Atmaya kül. kürek gerek. Nazlı yarın yanında yatmaya yürek gerek. Hadi sen de bir kanto yap da bir üzerine Resmen mangalda kül oluşturmak için gece boyunca ateş yaktım. Şey kül gibi kül düşün. için Dükkanda mi? mesela şey var. Hı. Atılacak şey var. Yetiştire ne yakıyor? diyorsun. Onu yakıyorsun gibi düşün. Vallahi helal olsun. Ne geçim yani. Kömürden şey yapacağım diye üç parça kömürü koy. Üç parça kömürle bir çuval ekmeği dolduracak kadar hamburger yapmaya çalış tabii ki büyük sıkıntı olmadı olmadı olmadı sürekli yelle yelle bahane olarak da cimriliği mi değil mangalın külü yoku göster valla cimrilik bir yere kadar çünkü Türk kadını cimrilerden hiç hoşlanmıyor gene tabii kim hoşlanır ki zaten yani şey Alman kadını özellikle erkekte cimrilik ararım diyen ben çok Alman filmi sertimi şöyle hangi şeydi ya cimrilik İskoç. Yapışmış. İskoç İskoç'a mıydı? İskoç'un için da. bir de seviyeler için derler. Hmm. Öyle fıkralar vardır. Cimri fıkralar, fıkrası. cimri fıkralar. İskoçların ne cimriliğini gördük ya? Doğru adamlar sonuçta kiltle gezen adamlar etekle geziyorlar. Demek ki ihtiyaç duymamışlar. Ben bunu giyerim ki diye adam e, belki zamanında hanımların giydiği kiltleri kendilerine bunu şey yaptılar. Bunu niye atıyorsun? Ben, bu daha giyilir diye. Evet. Ya da eski battaniyeleri bellerine sara sara kiltin ilk çıkışı belki öyle oldu. Üstlerine yapışmışsa bilmiyorum. Ee, erkekleri en itici yapan davranış nedir diye sordular. Herkese sordular. Sana mı sordular Oktay? Ege sana mı sordular? Kime sorular? Birine sordular da ben yokum Zaten kişiyiz. Yani. Yani karışıyor sürekli. Ee, futbola, kıskançlığa, ana kuzusu olmaya ve kabalığa bile katlanabileceğini söyleyen kadınlar cimri erkeğe tahammül edemiyorlar. Lütfen evlerden ırak, bizlerden de uzak olsunlar diyerek. E, söylüyorlar. Kadın ne ana... esas rahatsız eden şeyler futbol, futbol, ana kuzuluğu futbol, kıskanç, kıskançlık, kıskançlık e, ana şey, kuzusu, kuzuluğu ondan sonra kabalık ve yok. bazı yerlerde maçalık diye de geçiyor. Yani kabalık ve <gülüyor> maçalık arasında ince bir çizgi var ya yani tamam. bazı kabalıklar böyle maço kisvesi altında lanse edildiğinde sanki böyle daha şey gibi geliyor. Erkek kabalığı deyince benim aklıma öküzük geliyor. Biraz, yani kabalık biraz deyince insana özgü bir şey olabilir kabalık da erkeklerden bahsederken kabalık deyince öküzlük geliyor. Başka bir şey yok. O da mücadele edilmesi zor bir şey. Nasıl kabalık ama? Mesela şimdi bir sofraya oturmuşsun da böyle şeyde benim yani hani gözümde bu... canlanan hep o sahne var. Titanic'te bizimki gidiyor ya zenginlerle aynı sofraya oturuyor. Yani. Laps'ta ekmeği böyle koparmadan ekmekten hapıp yiyor. O mu kabalık? Yok. Kastetemiyordur Yoksa... herhalde ya. İşte trafikte Yok, yol tamam. vermemek. Ya trafikte yol vermemek gibi işte kadınına kapıyı açmamak. Açmamak gibi. Ondan şey sonra langırlugun önden gidip böyle elini beline koyup şey yapmak. Beline dediğim arka beline yani sırt nahiyesine koyup öyle bir takılmak. Böyle kaba saba konuşmak. Ha, kaba long, saba konuşmak. Kaba, ben onu seçiyorum faiz. Tamam. Seçme <gülüyor> hakkımız varsa ben onu seçiyorum. Bunları bile tahmin ki... ediyoruz ama cimrilik yani bir cimrilik adamı, sen adam. sen mesela ne kadar nezih bir çocuksun böyle beyefendi bir adam gibi görüküyorsun. Ama cimriliğim ortaya çıktığı zaman ne oluyor bir anda bütün kadınlar çevremden uzaklaşıyor. Ege zaten cimri olduğunu hepimiz bir, yani ortaokuldaki ayakkabısını giyen kaç tane adam var? Onun hayatta? cimrilikle alakası yok ayaklarımın zararıyla Tamam ona da bir itiraz. Peki, Peki parkeleri evden çıkan tonlarca parkeye atmayıp. Ben bundan bir şey yaparım ki deyip yakmaya çalışmak ne? Ama yakılacak bir şeyin de çöpe gitmesi... gitmesi... Ne kadar şey değil mi? Vallahi yani bir şey yakılabiliyorsa onun mangalda olması lazım çöpte değil. Bu adamı nereden mangalla ev tutturduk ya? O barbeküyü hiç o eve sokturtmayacaktık ya yemin ediyorum. Yaz boyunca adam parke yakacak Gidecek komşulardan isim. da alacak yakacak yani şey Yakmak istediğiniz eşyalar <gülüyor> var mı? Diye. Lütfen onları bize verin En güzel şekilde değerlendiririz hiç, hiç Tahmin etme Fahir uzun uzun anlatacak zaten anlatacak. Uzun aile uzun aile Sana anlatacak. mı anlatayım? Sana, sana, <gülüyor> kime anlatayım onu? De anlatayım ben de. çünkü radyoya girdiğim zaman Bir hamburger lafı duydum Ege'den o konuyu sana uzun uzun anlatıyordu. Uzun uzun anlattı canım. Anlattı. Kollarım her yanlarım ağrıyor diye. ağrıyor. Cimrilik bir de mücadele etmesi de zor bir şey galiba. Eğer mesela erkeğin cimriliğinden kadın şey yapıyorsa. Bu zaripte. evet. Hmm. Diğerleri mesela diğer saydığı şeyler yine kendi çapında da olsa bir karşıdaki insan mücadele edebiliyor da. Cimrilikte nasıl mücadele edilir ya? Cimrilikte Sinir mücadele edemez. Adam... Cimri. cimri adam cimri olduğunu kabul etmiyor ki. Tutumlu ve hesaplı olduğunu düşünüyor. Mantıklı olduğunu düşünüyor. Mesela parkeleri niye atayım ki? Leş gibi çuvallar dursun terasta diyorsun. Hakikaten cimri adamların i̇şte en güzel so savunması ya doğru. Rekice şey bir hareket yaptıklarını çok israftan kaçındıklarını aslında bununla ben bir şey yaparım ki diyerek bunun en güzel çözümünün kendilerinde olduğunu düşünüyorlar. Sen o mantığı yıkamadıktan sonra adamı cimri yapamaz. Onun gözünde gene cimri olan vardır yani. Benim yaptığım cimrilik değil. Benim yaptığım parkeleri doğru şekilde değerlendirmek. Ay Bak, vallahi adam, adam hazırlıkla 45 senelik cibre adam <gülüyor> hazır cevaplarını e, şak şak sıraladı bu arada Eczacıbaşı'nı tebrik edelim evet, evet bayan, hakikaten de bayan basketbol diye geçiyor da kadınlar Avrupa şampiyonu olan Eczacıbaşı Vitra e, Dünya Kulüpler Kupası'nda da Rus Dinamo Krasnador'u 3-1 yenerek kupayı aldı voleybolda ee, dünya tonu, markası bir oldu. dünya markası olduğunu bir kez Katınlar daha Kadınlar voleybolda biraz galiba iyiyiz değil mi biz Türkiye olarak? Çok iyiyiz ya güçlüyüz. Aa, bir sene şeydi yani. ya böyle herkes hayran hayran bizimkileri seyrediyordu. Hatta bu şey var ya Flea diye bir adam var. Ee, Red Hatçı de Peppers'ın basçısı. Bizden bir kızın hastası olmuştu. Evet öyle evet. Falan 2013'tü galiba işte o. Yine Eczacıbaşı'ndan birini mi? Yine Eczacıbaşı birini mi? Hala hastası. Bakıfbank'tan bir galiba. Öyle mi? Hala hastası. Daha önce Fenerbahçe ve Vakıfbank kazanmıştı bu kupayı. Ee, bu kupaya uzanan üçüncü temsilcimiz olma gururunu yaşıyor, yaşatıyor. Ee, her ortamda Futboldaki çıktı. Almanlar gibi mi oldu Türklerin kadınlar voleybol takımı? Anam anam Türkler geliyor falan. Hani nasıl her Alman takımından korkulur ya. Anam anam Almanlar geliyor diye futbolda bir şey yok. o, o Niye yani... kurallar çekilirken böyle Almanya çıkın demiyor mu takımlar? E canım orada ya, İngiliz takımı çıkınca anam... Anam İngilizler diyorsun. Fahir başlığa nasıl? baksana elindeki gazeteden nasıl bir şey başlık atmışlar Eczacıbaşı ile ilgili arka sayfada ama. Dünya güzelleri diye bizimkileri atmışlar. Ciddi mi? Evet dünya Aynısı, güzelleri. Aynısını atmış bu gazetede. Valla dü dünya güzelleri Ciddi diye. Ciddi mi oradan mı? Evet aynı mi? fotoğraf. Aynı gazeteye bakıyor olabilir misiniz? Aynı aynı şey canım, göz... farklı gazeteler kullandığımız hepimiz herkes çok iyi biliyor. Kimi Vallahi söylemiştik bu... o şey dünya güzelleri diye. Oktay sana mı söylemiştik bana mı söylemiştik? <gülüyor> <gülüyor> Dünyalar bizim oldu bir başka gazetede öyle yazılmış. İyi bari İyi iyi, i̇yi güzel Hepimizi tebrik yaklaşımla. edelim Güzel bir haftaya başlamış olalım Birazdan uzun hayatın sırlarıyla ilgili en güzel bilgileri vereceğiz Efendim Sonuçta ölünüyorum şiş... ama Evet ölünüyorum Onu da ben şimdiden moral bozmasın kimse ama ölünüyorum Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Bilgisayet insanlara hepinize günaydın bir kez daha 9.08 oldu saatimiz 11 Mayıs 2015 Pazartesi sabahında Herkese bir kez daha günaydın Siz konuyu getirmeden ben söyleyeyim Evet şahsi şovum 23 Mayıs'ta e, AKM Kent Park sahnesinde Onu soruyorsanız Egeciğim tebrikler, tebrikler. Teşekkürler. Sana mı dedim sana mı dedim onun Biletleri de, my Bil Bil Bil de. Bil Ya MyBilet'te dedin herhalde <gülüyor> Maybilet'te yazdı Vallahi. Ben 4 İstanbul'da diye biliyordum ya Senin gösterini İstanbul'daki bu cuma BKM muhtafta. Ha o BKM mi? Hı -hı, onu söyledim. Yok söylemedim sana mı söyledim. Aa çok enteresan. Bana, bana... Ankara'daki AKM İstanbul'daki BKM şimdi fark ettim. Onu sanalım söyledim, sanalım söyledim. Nerede söyledim şimdi onu? Şimdi fark ettiysen bana söyler <gülüyor> Sana Büyük daha önce. Büyük ihtimalle. Ay Ege vallahi çok güzel vallahi oldu. Bazı bir DK <gülüyor> lazım oldu. Zudum zudum zudum kudum kudum kudum kudum. Aman dikkat diyoruz Fahir Çok özür dilerim bir uyarılar var. Ee, Hemen yapalım uyarılarımızı ondan sonra haberciklerimize bakalım. Bir konuda pek çok uyarı geldi. Ee, Ege sana uyarılar. Neymiş? E, parke mangalda yakılmaz diyor Doğu Bey. E, verniş ete siner demiş. Et zaten etsiz yapıyorum Doğu Bey'e. E, Doğu Bey'e mi söyledim? Sanırım söyledim. <gülüyor> sanırım söyledim. Onu mangalda kül olsun diye boş yakıyorum. Boştan. Sadece yapıyorsun. küresel ısınma olsun diye. Boş yakıyorsun da ne oluyor kül? Ondan sonra kül vernişin en son kısmı külden. Vernişte zarar ya. Harıl e, yakıyorum oktaya. Hiçbir şey oradan. Ne vernik kalır ne bir şey kalır. Ya Ege sen ne? Abi şey... kül olsun diye yakmıyor musun? Kül olsun diye. Yak gitsin umutları diye yakıyorum. <gülüyor> yak etrafı. bütün fotoğrafları yok yak bütün parkeleri bana ya ait tüm eşyaları diye tüm çok güzel bir şarkı var evet doğru teşekkür ediyoruz başka bir uyarımız var mı bu kadar yeterli zaten yeterli evet o zaman biraz seks konuşayım da ondan rahat rahat işte şimdi Aa. benim sevdiğim oradan da geldim. kanca atarım yani ee, sana mı söylemiştim kime söylemiştim <gülüyor> seks hakkında konuşacağım demiştim ben <gülüyor> seks hakkında bildiğiniz ama konuşmadığım on şey diye söylemiştim evet. bana düşesiyle meşhur Cambridge'den Cambridge Üniversitesi'nden geldi e, Cambridge İngiliz Üniversiteleri bunları mı araştırıyor ya? Yani? E, Üniversitesi'nin rektörü Düşes'e bağlı? E, direkt tabii Düşes'e bağlı. Yoksa yetkileri ondan da yüksek mi? Daha olur mu can? nasıl İki yüksek? Farklı olabilir? uçta soru sordum size dikkat etiyseniz. E, yani Cambridge'de önce Düşes sonra insan. Rektör. Ha. Önce Düşes sonra rektör. Önce Düşes sonra kasap. Öyle düşün. <gülüyor> Ee, şimdi seks hakkında eğer merak ediyorsanız Nasıl oluyor falan filan diye Ben burada biraz rakamlar vermek istiyorum Bu rakamları lütfen bir kenarlara not ediniz Aman dikkat e, ortalama 20 dakika süren bir yoğuşma sonrası Genç bir erkeği yaktığı kalori miktarı Genç erkek mi? Genç erkek kimilerine göre genç görünümlü iyi giyimli bir bey kimilerine göre <gülüyor> Kendini genç hisseden erkek mi yoksa Karşıdakine göre genç olan erkek mi? E, ne göre göre. Yanındakine, genç, göre, yanındakine karşısında... göre mesela atıyorum e... Yaş, Mesela adam 45 yaşında ama Yaşına göre bayağı genç saçları da boyamış Genç görünümlü Sen mi ona... bahsetmeye çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen yani 45 yaşındım Sana mısın? mı söylemiştim? Oktay'a söylemiştim saçları boyatacağım diye. <gülüyor> ne yapma? Bana niye laf sokuyorsun ki yayında ya? Hayret bir şey. Saç boyanır yani sonuçta. Var, varsa boyanır. Saç boyanır Var, Ben Oktay'ın saçlarını ben boyatması için... Ne siz saçınızı diye. Gideceğim Alman balyajı yaptıracağım saçlarımı. Ben saçını boyaması için ne kadar destek verdiğimi biliyorsun. Al... Ama aynısının tam tersini de sana boyamaman yönünde veriyorum. Oktay Allah aşkına gidip boyatalım. Güzel sana Yok bir... Yok abi ben... Seninle gelişen boyatacaksan da ben boyatmam herhalde ya. İkiniz beraber boyatır. Oktay'ın desteğinden sana, sen de faydalanırsın. Ben sana tam destek veririm ama sen istiyorsan boyatmayın Ama boyatmamayı istiyorsan ona da tam destek veririm. Ama boyatalım diyorum ben. Beraber boyatalım. Yani ben seninle geliyorum o zaman. Ya birisi ben de boyatacaksa boyatalım ya Allah Allah. Ben sen de... boyate gel. Ben boyatacağım işte. Bunun fayda boyatacak var? Bunun bu gamı. Yani bir... Rengini aştıracağım sadece... sadece yaz için. <gülüyor> ben sadece kuaföre gideceksin zannettim. Ahiret bir şey ya. Pahalı mı boyama? Boyama pahalı değil ya. Eğer kendin boyayacaksan hiç pahalı değil. Bak herife direkt jimrileğe geldi gene ya. Yani ben çünkü biliyorsun makinayla kendim şey yapıyorum. Eşiçek tıraşıyla dolaşıyorum senelerdir. Hiç de bir sıkıntı duymuyorsun. Hiç. Bir boyama de, da şeyse, Biz de alıştık yani. Şampuan boya diye bir şey vardı ondan yapalım. O senin dediğin şampuan, sen de değil, şampuan boya değil şampiyon boya diye çok güzel bir marka. <gülüyor> marka veremiyoruz yalnız. O ayakkabı boyası diye biliyorum abi. <gülüyor> biraz seksen bahsetmek istedim ha, tamam, buyurun, doğru, doğru. Buyurun. konuyu gene saç boyatmaya getirdik ya Böyle tat, şey. nasıl yaşlı adam olduysak 80 evet. bahsedecek ailemiz şu yayında kalmış. saç boyamadan eğer bahsediyorsak erkekler hangimiz saçımızı boyatacağız diye artık yani bir yerlerde bir şey yapıyoruz demektir ya vallahi çok yaşlandık yemin ediyorum şey yapacağım ya emeklilik geld bizim 3 aylıkları yatırmamışlar Ege baktım bugün e, ortalama 20 dakika süren bir yoğuşma sonrası bir erkek Genç bir erkek Gençliğine, yaşlılığına bakmaksızın 101 kalori yakarken Az mi? değil mi ya? Az ya çok az, yanlış bence o Tabii canım yani nasıl bir tane ufacık çikolata yiyorsun 200 binlerce kalori, 200, kalori binlerce kalori, 300 kalori Sıf onu yakmak için işin de... yoksa e, yoğuştur yani Yoğuştur, bir yerden sonra günün yiysek Yani yoğuşmak için E kardeş diyeceksin <gülüyor> O zaman biraz da daha... Gittin mesela bir buçuk İskender yedin. Hadi bakalım onu yakmak Aldır aldır diye. yoğuş. A haydi yoğuş. Aldır aldır yoğ... O bir garip yapıyorsun hesabı. Hayır yani. Ben yapmıyorum adam ne yapmışım. Ne yediğine göre şey. Kalori miktarı değişiyor Kalorimiz da. Kalori Ne yediğine göre yaktığın kalori miktarını az buluyorsun ve saçma buluyorsun. Hayır yani. Sen o o yak garip Yakışını yakman, mı hesap... herkes 101 yakmaz diyorsun. Senin yaktığın. Hayır bir... ben 20 dakikaya, 20 dakikaya yoğuşan adamın hakkı 101 değil. Kötektir diyorum <gülüyor> bence yani. Yani daha fazladır bence. 1001 olabilir mi o? Bence gözümüzde yoğuşmayı çok fazla büyütüyoruz. 101 kalori iyi. Vallahi yok. İ i̇deal. Çünkü... Ne yaptığı da önemli yani bu adam şimdi yoğuştu tamam kağıt üstünde yoğuştu da. Hı. Ne tip hareketler yaptı? E, Demek tabii. ki yani ha, evet, pek bir ya. numarası da yok gibi. Böyle durmuş da olabilir. ki yani. önden Hı -hı. bir ısınma mesela 20 dakika kardiyo. 20 dakika normal çalışma ve 20 dakikada soğuma Küreç. yapsa e, toplamda 1 saatlik tabii can sporda soğuma diye bir şey mi var sporda da olur her şeyde olur yani yoğuşmada da ısınma yani giriş nasıl edebiyatta giriş gelişme sonuç şey diye sonuç. soğuma nasıl oluyor ya Yoğuşmada soğuma Yürüyelim. <gülüyor> Yoğuşmada soğuma <gülüyor> <gülüyor> İğrenç bir insansın bence <gülüyor> Falan şu anda Kar Karakterin biraz şey yani çok güzelsin de karakterin yani ee, Şimdi hanımlar dikkat Yani beyler 101 kalori yakarken Hanımlar aman diyoruz 69 kalori yakıyorsunuz Arada çok ciddi bir 32 kalorilik fark var Kalori olduğunu emin misin bu söylediğin şeyleri Kilo kalori oku be. Ha, kilo kalori. Yok be kalori be Bildiğin kalori biraz az şey veriyorsun. Az Biz teşvik edici de demiş kadınların et, rakamı. Edeceğim edeceğim teşvik kadınların edeceğim. kadınların ki 200 olsa var ya böyle hiç şey olurdu yani. Sabahlar olması şeklinde olurduk. Kilo vermem 69 lazım 69 ne diye. ya? 69. 20 kalori da. işte ya e Allah tamam, Allah. Çok az bu yanlış bu ya. Bir az çift mi? toplam 170 kalori yakıyor demek ki. Hem yani. de erkek daha fazla Onlar yakıyor. Onlar toplanır mı? Onlar toplanmaz ki. Oktay ben senin yaktığın kalori ayrı. De... Onun yaktığı kalori ayrı. Ben yetmez ama evetçiler denim o zaman. Yetmez ama evet diyorum bu 69 kadar. 69 kalori için girer misin 20 dakika okey Yani o topa kadın, girer misin kadın anlamıza. olsa? <gülüyor> yani topa girer misin anlamına Vallahi ben hiç oyuşmayı kalori hesabı yaparak şöyle evde. <gülüyor> Ablacığım, Fakat güzel yedik, gü güzel yedik bir güzel bir yedik, değil mi? Vah, bu, yapmak lazım. Nasıl demişler eskiler demişler zaten yemekten sonra ya kırk adım atmalı ya da güzel bir yoğuşmalı diye ya da 40 kalori yakmalı diye boş bir av. O zaman şey sık sık ve azaz. az az ve sık sık ufak yani, ufak bir şey beslen, olacak. Beslenme ile ilgili de öyle bir şey var ya az az sık sık. Yani gittin, azıcık bir öğün iyi ki bir şeyler yedin, atıştırdın, kaç kalori? 150 kalori. 150 kalori. kalori. Ver Al. 101 kalori oraya. Ya al 49 kalorini. Jo öyle 20 dakika değil, 5 taktık, 5 taktık sinçam gibi. Ondan sonra şey yap biraz daha bir şeyler atıştır falan, bir çorba iç mesela. Sağda da sorarlar, yoğuşma hayatınız nasıl gidiyor diye. Sen de sinçam gibi, gibi dersin yani. Bir şey soracağım mesela 20 dakikalık yoğuşma sonucunda 101 dedin ya erkek evet. için. 10 dakikalık iki Sekanstan olsan. Aa bak çok güzel. 5 yani. O zaman çok güzel 55 bir... buçuk 55 buçuk mu olacak? Yok güzel bir sonluydudu. Kaçtı? 101. 105. 50 buçuk 50 buçuk mu olacak? Yok e, oktay o şekil yapamıyoruz ya. Daha mi? az. Tam 2 değil yani. Daha mı az. Tabii daha az. Yani 4 kalori sık sık gibi. Yoğuşmak da saçma. Daha zevkli olabilir diye <gülüyor> En son yani. konu yoğuşmak çok saçmaya bağlanacak <gülüyor> diye Kilodan. çok korkuyorum yani. Öderdiği ne rakamlara dikkat et o zaman abi. Kilo verecekseniz başka şeyler yapın mı diyorsun? Ne dedi en son? Verdiği verdiği rakamlara dikkat, dikkat et dedi. Dedi. 69 diyor, 101 diyor. Sen onu kime onu bana mı dedin <gülüyor> Kime dedi onu? Ben ya faile dedim ya sana İzahledim. dedim ya da o bu araştırmayı Keçmişimi yapan adamlara söyledim. Neyse araştırmanın en düşündürücü sonuçlarından biri de şu düzenli bir ilişkisi olsun ya da olmasın her yedi kişiden biri e, yoğuşma hayatından mutsuz kadın erkeğin mutsuzluk oranı aynı gibi. Kaç Rakam Sizin? veremiyoruz. E ama şey şimdi bu adamların yoğuşmadan bekledikleri zayıflamak. Ya yok zayıflama bu yan etki. Yokşmadan mutsuz dediğinde, şey kaloriden mutsuzluğa nasıl geçtik? Oktay mesela mutsuz oldu. 101 kalori yaktığını öğrendi. İşte hayır. O Oktay gibi adamlar düşün. Yakmak için, yakmak için ya, o kadar uğraştık 101 kalori mi yaktık? Yakmak için yoğuşanlar var. Sadece yakmak için. Ya tabii yani onun yanında da bazı başka artıları Ben kendimi kullanılmış hissederim var. yani. Karşımdaki sadece beni kalori yakmak için bir meta olarak kullanıyorsa yani ben neyim şey miyim? Kalorimetresin resmen. Bir spor salonundaki bir alet miyim yani? Dumbbell de dumbbell. Dumbbell mıyım? Zevk için. olanlar bile var. Senin zevk için karşındaki böyle şeyi kullan. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Size resmen bir zevk objesi haline dönüştürüyoruz Hı -hı. kendimizi. Ee, devam ediyorum. Ankete katılan erkeklerin 68'i, kadınların yüzde 18'i haftada en az bir kere. Ee, ...internette çeşitli sitelerde e, bir takım filmler seyrediyorlar. İşte Genzontrons gibi farklı filmlerde seyrediyorlar. Nasıl Onu da sormuşlar Ege. <gülüyor> ne ya. kadar yakıyorsunuz? <gülüyor> ne seyrediyorsunuz bu aralar? Vallahi orada şey diye cevabı var zaten adamın. <gülüyor> İstediğim kadar yakıyorum, yaktığım kadar yakıyorum. <gülüyor> evet, ee, orada ne kadarmış? Orada yok. Kalori, Kalori söylememişler orada. Ee, kadınlar en çok 45-54. Erkekler 16-24 yaş aralığında... Ee, kendi kendilerine e, bir takım araştırmalar yapıyorlar. Aa ee, kadınlar daha yaşlıyken mi yapıyorlar araştırmayı yani? Araştırma, öyle işte yani. Belki, saçma abi çok saçma ya bu. Valla bir karşı mesafe istiyorlar. At, at batıp araştırma yapıyorlar. Ee, üniversite öğrencilerine sormuşlar. Ne kadar yoğuşma ve yemek düşündüğünü e, sormuşlar. Yoğuşma mı? Yemek mi? Efendim ha, diye düşün, soruyorlar. Düşünme aşamasında. Düşünme aşamasında ee, kız öğrenciler günde aklından 15 kez yemek, 10 kez de yuşma geçiriyor. Bu sayı erkeklerde neredeyse başa baş, neredeyse başa baş, 18, 19 gibi. Demek ki aynı anda düşündüğünde denk getirirse, denk getirirsen ya köfte yersin ya birbirini yersin. Yani her aklına geldiğinde düşünse nokta, o da var yani. Önemli olan yoğuşma ve yemek dışında düşündüğü zaman ne düşünüyor? Ben evet. yani ona bakarım. Bir, Bir insanı insan yapan odur. Müzemi düşünüyor, kütüphane mi düşünüyor? Evet. Bilimli Bilimsel olur. bir şey mi düşünüyor? Felsefemi düşünüyor değil mi? değil mi? Bunlar önemli. Bak bir erkek 18 kere aklından geçiriyormuş. E, bunun 18'inin 18'inde de yapsa 101 çarpı 18 eşittir. Oktay? 18 bin. 1800. 1800 kalori. 1901. Bak 1901 kalori ki bir yetişkin bireyin neredeyse bir günde <gülüyor> Harcaca güzel bir miktar. Herkes hakikaten dipçik gibi olur. Ondan bir, sonra obezite, obezite. Evet. Bir müjdeyle devam edelim. Hemen şeye geçmeden e, kısacık bir müjde. Oktay çok kısa olursa. Çok kısa olacak. Ege Bey, e, müjdesi size çarbayım. Bey'in JKM e, ile ilgili. E, neydi? Ak ne zaman da AKM, ne BKM'de? BKM'de. AKM'de evet. 23'ünde. Nedirse AKM'de dediğin. Kent Park'ta. Tamam. 15'inde 15 JKM 15. C.K.M. Cadde Bostan Kültür Merkezi çağrı edilmiş ki Anadolu yakasına da bekliyoruz efendimmiş. Aa çok güzelmiş tamam C.K.M. de daha hallettik. Ne kaldı şimdi? D.K.M. çok teşekkür. Ederim. Yok canım niye Türkçe alfabetik olarak gidersen C.K.M. var. Denizli Kültür Merkezi ha C.K.M. C.K.M. var. Hangi Kültür Merkezi? Çankırı Kültür Merkezi. Merkezlerinden... Çankırı Kültür Merkezi. Çorum daha Kültür yapmadı. Merkezi. Ya şey yapabilir. Evet ya Çankır'daki gösteriler. Çankırım daha yakın Çorumum daha yakın. Çankır. Çankır Kültür Merkezi merhaba. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. devam ediyor sevgili severler. 9:36 oldu saatimiz Pazartesi sabahında. İsmiler şakalar. Gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır Ayaklı efekt Buyurun efendim. Bu ne ya? Ne oldu Oktay? Ne, düğün, ne? düğün sezonu açıldı. Ha, ha. Düğün sezonundan bahset biraz güzel şeylerden bahset. Düğün güzel. sezondan mı bahsedelim yoksa kraliyet bebeğene kim bakacak ondan mı bahsedelim? Kraliyet bebeğene birisi bakar herhalde o çocuk. Babaanne ben bakarım demiş. Babaannemi demiş? Babaanne bakamaz ki babaanne babaanne, babaanne dediğin büyük babaanne hamma değil mi hamma, Yok, babaanne hamma. ya babaanne nasıl ya Kamil, gibi... mı? Hı -hı, üvey babaanne kamili kamili mi babaanne babaanne bence de öyle zaten tabi sen bol bol uğraşsın da demiş bir, bir düşes bir dadı tutalım demiş evet yani dadısız olmam tabi dadıya gözetimde bulunurum demiş dadı olunca evet royal ailede onun hemen bir şey ünvanı oluyor mu tabi baron barones falan filan aha aşağısı bakamaz ya prenses sonuçta <gülüyor> bir prensese de bir barones bakar ay bir amca. toprak veriyorlar büyük ihtimalle. Aa çok güzel bir şey. Aylık olarak maaşı ne kadar? İşte her ay bir dönüm arazi veriyorlar. T yani toprak veriliyorsa ben ona çok güzel ve de onu topaç gibi yaparım 5 ayda. 5 dönüm yani. 5 dönüm bana arsa. Vallahi mamayı da Ege. Allah. Ama kraliyetin verdiği toprağa itiraz etmeyeceksin miktar olarak. Mesela bir saksı büyüklüğünde toprak da verebilirler e sonuçta kraliyet toprağı veriyor ama unvan da gelecek. Toprak sahibi olacaksın. Ünvan o. Ama ben mesela evde de toprak sahibi. Hiç... Evet canım. E, tamam. Toprak var. ve torf sahibiyim mesela. Hiç ünvanım yok. Ege aşağı Ege yukarı. Ama evde toprak sahibi deniyor mu sana? Yoksa Landlord. Toprak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Topraklar babamındır falan diye mi konuşuyor Halim ve Selim? E i̇şte bir şey diyor. Toprakları dökmüşsün gene oraya süpür onları diyor. Ha, o sahibi değil mesela... ama o toprağı dağıtan Vallahi kişi. Valla toprak sahibi o... olarak bu lafı duyan da tek adam sensin. Evet, evet ya. hakikaten ya. <gülüyor> toprakları saldırıyor Lord deyince insanların gözünde şey düşünülüyor böyle aman efendim şöyle gelip topraklarına baktığın oluyor mu Ege bazen topraklarıma Terasa bakarken çıkıp şöyle topraklarına uçsuz bucaksız o topraklarına bakarken şey gibi neron gibi hissediyorum kendimi parke yakıp topraklarıma bakıyorum hasta bir adam oldu çıktı vallahi yemin ediyorum ya <gülüyor> elim belimde ha ha ha diye gülüyorum dört <gülüyor> tane ara attım şeye mangala maceralar maceralar <gülüyor> Yani. Öf, ne bu, hiç ilginç gelmiyor benim yaşandıklarımda? Program arkadaşınızı öf demeyin diye bir eski radyucunun biliyorsunuz sözü vardır. Lafı var öf bile de. demeyin diye ama zorladı <gülüyor> da diyor bazı radyucular ya. Anlattığı hiçbir şey ilginç gelmeyen adam. Valla ilginç geldi. Şimdi söyleyeceğim. Ka kaç ara attın diye başlayalım. Yani. Şey evet. ölü, ölü mü? Pazar arada... Ölü arama attın? Ölü canlı arada haldeyken arada. mi attın? Nasıl canlı ara atayım ya? ya ayıptır zaten diyecektim. Yani, Önce vahşi... öldürdüm sonra attım. Öldürdün mü Ama nege vallahi çok ayıp ya ondan sonra bu çiçekler Alerjilerle uğraştık geçen hafta ya Bir de arı sokmasıyla mı uğraşalım İnsanlığın sonu gelirse orada 4 arılık Katkın var maalesef Valla sarıcadan katkın. da gelecekse sarıcadan gelsin insanlığın sonu Ben geçen haftalarda bir arıcılık forumlarına girdim de Neyden Hep... gelecekse dedi Fahir Bizim yaban arısı dediğim şeyin Teknik adı sarıcaymış Hadi ya. Ha, Sarı sarı arılar var ya ha, Ne yapıyorlarmış bal aralarını şeyde kovanlarının kovanların tepesinde bekliyorlarmış yiyorlarmış onları bal arıları arıcıların en büyük derdi sarıca ve yaban arısı vay ege ya sen de bayağı çözdün <gülüyor> bir de bu hafta halıcılıkla ilgili forumlara girersen çok mutlu olacağını yani. vallahi ya çok güzel ya bu şey yaban arasıyla mücadele yöntemleri forumlarına girdim hep şey yani Allah günah yazmasın ama yuvalarını da bozmak lazım diyor Bu araba konusunu bağladılar ya Fahir hmm. o boşluğa, boşluğa düştü, düştü. düştü abi eskiden araba sitelerinde geziyordu For, Araba forumsuz duramıyorum Arı forumlarına falan girmeye başladı adam Valla ne yapacağız bilmiyorum Bu adama bir meşgale lazım İ İngiltere Kraliyet Dahtı'nın ikinci sıradaki varisi Bu arada dinleyicilerimize duyuralım ee, Evinden parke çıkan varsa <gülüyor> <gülüyor> Çuvallarla dükkana getirebilir Hayır canım evlerinden alıyoruz Senin yeni şeyin olması lazım <gülüyor> Parkenizi evinizden alıyoruz Ben size bir şey söyleyeceğim ama yayından marka vermek ama kıvam söyle. Ben dün bir, bir araç var ya. Esnaf aracı diye geçen bir araç tamam, var. Tamam. Tıstısı olan mı? Kapısı yan yana açılan. Yok. D ile başlayan. Tamam. Dobishko gibi hmm. ismi olan. Ben onlardan bir tane senin böyle ne güzel arabaymış diye baktım. Tam esnaf mı oldum ben? Esnaf ve sanatkarlara gidip bir özel minnişan alabilir miyim? Tabii canım. artık sen tam esnafsın Ege. Bir aracın eksikti zaten. Onla o... ne güzel parke toplanır. <gülüyor> Arkası da geniş. Rahat yani. rahat. Evinizden alıyoruz işte güzel Parkiniz değerinde evinizden alınır Ver ilanını bugün gazeteye Yemin Küçük ediyorum... bir pazarlık payı vardır Ay bu adamı şey Oktay bir gireceğim mi şu Royal BB? Bilmiyorum bir git bitsin de adamın içindeki şey yani bu, bu anılarını anlatma şey. Çünkü dün bir araba Başka arabaya... nerede anlatacağım? Gidip dükkanda müşterilere anlatmayayım isterseniz. Arabaya Çünkü sizin de cebiniz etkilen. Bu <gülüyor> akşam <gülüyor> dükkanda gelen <gülüyor> müşteriler. Parkeniz var mı? Afiyet olsun hoş geldiniz. Parkeniz var mı? Park ederken? çıkmış Çıkma parke. Hayır parke var mı sorusu yine güzel soru ya. Ama gidip şey diye anlatma müşterilerimize. Bir araba gördüm demin dışarıda. <gülüyor> Tam <gülüyor> İsterseniz olabilir. beraber bir bakalım. <gülüyor> ya yemek <gülüyor> yiyoruz bir bırakın bizi ya. Prince William'la Cambridge düşesi Catherine'in ay başında dünyaya gelen kızları prenses. Aa, hangi isim kullanılıyor? Charlotte, Charlotte kullanılıyor. Elizabeth ve öbür ismi ne diyor? Diana. Diana. Diana. Ee, Charlotte galiba oturacak burada da prenses Charlotte. Kimin bakacağı netleşti? Düşesin annesi Carol Hanım. Bakars, Bakacakmış. Bakar, bakar, yani bakar, bakar. Anne anne. Oğlanı mı baktı? Oğlana o bakmadı ya. Yok oğlana galiba. Oğlanı niye bakmıyor da kıza bakıyor net, ya? Bir, net birine vermediler e, Ne sorununu. demişler seveceksen oğlanı sev kız kendini sevdirir. Ne güzel. Damadına yardımcı olmak için kızı ve damadına yardımcı olmak için bir aylığına. E, bir kızım vardı. No... Yok yok iki kızınız var <gülüyor> hanımefendi. E, karıştırıyorum iki kızım vardı bir de oğlum oldu. Demiş ve Norfolk'taki evine çiftlik evine yerleşmiş. İyi e, hayırlısı çiftlik olsun. Çiftlik evinde mi büyütüyorlar çocuğu? E nerede büyütsünler? Yani bu bu mevsimde orada, orada olacağız abi demiş. Yazları çiftliğe yaylacılık yapan royal aile. Valla bizim de anneanne çiftlikte yaşıyor olsa hakikaten çok güzel çiftlikte büyüyor. Yolda çocuğu yani. çiftli. Ama tabii yani sadece anneanne yok. Ee, onun dışında... E, bir dadı ordusu mu? İki dadı, bir kahya, bir aşçı ve bir grupta güvenlik görevlisi var. Zenginliğin göstergesi farkındaysanız kahya. Kahya. kahya. Ben onu doğru bile söyleyemiyorum. O kadar fakirim. Bir, şey? Bir söylesene sen. Kahya. Tamam. Cesaret edemiyorum yani. var mı aşka? Çarpıyorum kahya. kahya. Kahya. Kahya. Kahya. Kahya. Kahya, doğru, doğru mu söylüyorum? Hayır kahya. K'yi niye yumuşatıyorsun? kah diye. Sert söylüyorsun. Türlü şey. Odun gibi çıkıyor ya. Söyle. Kahya. Kah kahya. Altırdan kahyayı çağ çağırdığını kahya. kahya. kah. kah. düşün. Kahya. Çağırıyorsun şu anda. Kahya. O senin dediğin Katya, Katya. Senin söylediğin Kahya. K'yi sert söyle. Kahya. Kah. Kah Kahya, kahya. Doğru mu oldu? Kahya. 3-5 dinleyicimiz vardı en son senin bu <gülüyor> araba hikayeninden sonra. Onlar da şu, onlar şu kapattı anda kapattılar vallahi. E, falan bu şey Pardon. rahat çalışıyor Kahyam mu? gelsin. Doğru söyle önce. <gülüyor> <gülüyor> rahat çalışıyor mudur acaba anneannesi bu kahyalarla, kahyalarla dadılarla? Kahyalarla diyeceğim bir tane kahya var, iki tane dadı i̇ki dadılar, var, bir tane aşçı var. var. Bir, bir bahçıvan güvenlik. var, kahya. iki de uşak var. Hep bunlar bir arada mutlu mesut yaşıyorlar. Ben bakamıyorum öyle falan diyor budur acaba. Çünkü anneanne çok zengin değil değil mi Catherine Middleton çok ailesi? Çok zengin değil değil. Oktay değil, beni gene katlar Ya, ya Evet. Üçümü, Canım, üçümüzü toplasan bizler zengin onu söyleyelim yani. Düğün sezonu açıldı. Oh. Ona bakalım hızlıca. Hı. Hızlıca. Ee, var mı vaktimiz? Varsa da yoksa da. <gülüyor> Hadi Oktay şu ver düğünü Allah'ın adını verdim. Vallahi program böyle bitmesin Benim ya. Benim anılarım çok sıkıcı da Fahir'in tespitleri çok mantıklı geliyor galiba Oktay. Bana çok, da yoksa da. Bana çok mantıklı geldi doğrusu. Teşekkür ederim. Hangi ülkede kaç yılda yılda kaç kişi evleniyor efendim demiş. <gülüyor> ee, hangi ülkede rekor kimde? Neyin, re, neyin rekoru ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyi, ne konu hangi ülkede ülke. ülke yılda kaç kişi evleniyor ee, Kaç evlilik gerçekleşiyor daha doğrusu Çin'de herhalde en çok gerçekleşiyordur Bravo. Kaç bir tahmin yapın bir Evlilik düğün olarak söyleyeyim Düğün ben olarak, 500 olarak Bunun 500 milyonu zaten evlilik olsa En az 40 milyon evlilik oluyor o kadar. Ben söylüyorum 200 milyon Yuh mu Yuh. Nasıl şeyler yaptınız 40 ya 40 milyon evlilik dediği nedir ki 80 milyon kişi evlenmiyor mudur şimdi Her 10 sene. milyon ya 10 milyon düğün ah. oluyor ama nokta 30 milyon için beni kırmana değmez yani. Hmm, ondan sonra ciddi bir düşüş var ee, ikinci sırada Amerika Hindistan, Amerika'da, Amerika'da ıı, 2 milyon mu 1 milyon? 2.1 milyon. Anlarız biraz bu Ülkemizde abi. 600 bin düğün oluyormuş. Y i̇yi. Yine i̇yi çok ünlü ya. İyi iyi canım. canım. O zaman bu Çinler evlenmiyor. Dost hayatı mı yaşıyor bütün milyarlarca insan orada ya. Yani, yani biz şu Çin, Çin... ekonomisinin yükselmesinin en büyük sebebi dost hayatının Çin'de çok yaygın olması. 70 milyonluk halimizle yaptığımız şeye bak. Adamlar bir buçuk milyarlar ve 40 milyon bizde 600 bin gibi bir rakam. Türkiye'de Ama... ortalama davetli sayısı düğünlere çağrılan gelen katılan ortalama davetli sayısı 240 kişi. Kalabalık oluyor yani. Evet vallahi zenginmiş. Burak'ın bazı düğünlerde 2000 kişiye kadar yükselebiliyor demişler hı hı. araştırmaya göre ondan sonra. Ama en kalabalık dünyada e, en kalabalık düğünler Hindistan'da oluyor. E, dünyada en kalabalık düğünleri ev sahipliği yapan Hindistan'da davet sayısı 10.000. 10.000 mi? Hı. E, gelinle damat öpüşmekten, öpüşmekten kapıda karşılama falan filan bir ay sonra... Canım bunlar takı şey takıyorsa ben sana söyleyeyim Hindistan'da olsa sen öpmedik adam bırak. Hindistan'ın tamamını öper. Ben filleri öper... bile öperim o ya. O yüzden günlere yayılıyorlar zaten bildiğim Hindistan'da. Ya, bir kaç gün oluyor ya, ya hatta bir geçenlerde bir gelin damadı gördü vazgeçti falan diye üçüncü günde vazgeçti Damatla falan Damatla gelin diye. birbirini görmüyorlar o derece yani. İşte o düğün belki de birbirini görmesi için bir fırsat olarak mı düşünüyor Hindistan'da? Gencecik çocuklar evleniyor misafirleri öpmekten yamış yamış suratlarla birbirlerinin karşısına çıkıyorlar. Amerika'da en çok Las Vegas'ta evleniliyormuş. Hı hı, o da şıkşak şey ya biraz. ya yani yani işte sonra... o işin rock and İngiltere e, davet sayısı düğünlere katılan 100. 80 kişi. <gülüyor> 80, 80 kişi de. Vaalla kader İngiltere'de demiştim. evlenesi geliyor. Hmm, ondan sonra bakıyorum. 4 dikey bir cenazede hep 80 kişiydi ben de hatırlıyorum. Öyle miydi? Tabii şeyde de aynı o Hugh Grant'ın filmlerinde de hep böyle. Hep 80. 81. olan adam diye bir film vardı mesela. Romantik komedi. 88-89 diye bir yerde bir şey geçiyordu ben hatırlıyorum öyle. Tarkip mesafesi işte. işte bir tarkip, sonraki evlenen ona öndekine bakar ona göre şey Ona bakar. göre bir artışı olur. Ortalama evlilik yaşı ülkemizde erkekler için 26.8 kadınlar için 23.6. Korkunç rakamlar bunlar. Yükseldi mi biraz bu acaba? Biraz yükseldi. Hmm. Ama bunlar kayıtlara geçmiş olanlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman isterseniz şarkılar, türküler değil ne de reklamlarla, reklamlarla devam var. reklamlar edin. dinlemeden olmayacak çünkü sevgili dinleyiciler buyursunlar. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Listen, <gülüyor> iyi kalp insanlar modern sabahların son dakikaları bunlar. Buyursunlar efendim. Buyurduk buyurduk geldik vallahi geldik. Aa ne oldu senin mikrofonu? <gülüyor> Yok buradayım <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da size bir neşe olsun. Ya uzun hayatın sırrını vereceğim vereceğim dedim. Ver dedim. ver o önemli ya programın evet, evet. son dakikasında verecek. Valla Sardunya adasını bakmışlar. Sardunya Adası'nda herkes vallahi yüzü çatır çatır deviriyor. Demişler ki bu adamlar ne yiyor ne içiyor ona göre bakalım bakarak olalım. Ve biz de hayatımızı uzun uzun sağlıklı sağlıklı güzel güzel fıstık gibi geçirmek istiyorsak bunları yapalım demişler. E, ne demişler? E, deve dikeni demişler efendim. E, deve, deve dikeni. Deve diken lazım. Deveye diken lazım. İnsana da deve dikeni lazım. E, otomatik. Bize de bir diken lazım ee, Bunun şeyini yapın deve dikeni çayı Çok iyi geliyor acayip iyi geliyor ee, Toksin moksin vücutta Diyorsun ki vücudumda çok toksin birikti yani Yap deve çok, dikeni çayı Ödem ödem ödem Hepsini deve dikeniyle atıyorsun domat Ege sen domat diye anlarsın e, Bazıları domat der e, Sana mı söylemiştim oktaya mı söylemiştim hatırlamıyorum <gülüyor> e, Geçmiş gün zaten domat Yiyin yiyebildiğiniz kadar domat Adson yiyin Valla atsın toksini Karpuz e, Karpuz maalesef karpuz yok Sardunya adasında karpuz yok e, İthal e, <gülüyor> bak Rezene Rezene, Aa, rezen, efendim, rezen. rezene gazı alır e, Özellikle oğlan, çocuğu, oğlan çocuğu Gazlı olur efendim e, rezene böylece ne yapıyor bizi e, ödem ödem ödem atıyorsun gene kaç efendim 80 90 hayır efendim 100 diyoruz hayal gücüyle sınırlı uzun yaşamanın sırrı ne, bakla Devam nohut ediyoruz. diyorsunuz bakla nohut yiyelim efendim baklayı da nohutu da yiyelim efendime söyleyeyim me enginal mevsimi içine bakla koyun ben tercih etmem isterseniz baklalığı yiyebilirsiniz veya baklasız yiyebilirsiniz e, dönem taze nohut dönemi yiyin efendim yiyebilirsiniz dönem, dönem nohutu <gülüyor> V korsan mı? V korsan değil tabii ki. Sardunya adısının benim bildiğim korsanla Aa. bıçağı mı meşhur? Demek Öyle ki, bir şey meşhur. Evet oğlum korsanın olduğu yerde bıçak da olur. Bıçak da taşınır. Ağızla taşınır. dışında Solingen dışında bıçak meşhur olan teker diyebiliyorum. Sardunya ama. bıçakları Sardunya. olur mu? Bursa, Bursa çakısı. Bursa çakısı ve Trabzon'da biliyorsun o da yine Sürmeli bıçak. Sürmeli çakım mı vardı? Öyle bir şeydi. Sürmeli çakıma. <gülüyor> sürmene. Sürmene. Sürmene. sürmene. sürmene Nereden nereye işte Ama sürmeli çakır güzel bir motifmiş Çok güzelmiş bence Bir de bu sardunyalılar paso şarap içiyorlarmış Günde dört kare paso demişler Aman şarap Fahir şarabın, Ama şarabın sağlığa zararlı, zararlı olduğunu, olduğunu Bir kez daha herhalde Bağıra bağıra duyurmayı unutmayalım em Sana hatasız şey, teklifleri geliyor Öge, Hatasız 2013 50 bin kilometrede peşin hatta istemiyorlar demiş <gülüyor> Bir dinleyicimiz. Esnaf dünyasına girdim galiba ya. Twitter'dan bugün artık takip edersin tamam mı? Tamam. Ee, pazarlığa açık ne? Pazarliksızlık. Ufak bir pazarlık diye vardır. Ufak bir pazarlık bayı vardır yani. Almayan kaybeder falan diye bitirirsin. <gülüyor> <gülüyor> Kara şimşek göz gözlerden kaçmasın. Ay öyle bir şey. İyi, hadi. O zaman şu şarkı 10 e, defa başladı. 10 defa sonuna kadar. Level Level Sevgili dinleyiciler güzel başladı diye umuyoruz haftanız. yarın sabah yine beraberiz. Güneşli günlerde sizler birlikte olacağız bu hafta boyunca. Siz de gününüzün geri kalanını güzelleştirmek için bizi mahcup etmeye şık hareketler yapın arka arkaya. <Gülüyor> Billy Idol, Labaliel, Radio Today. gün <Gülüyor> olacak